يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز نظيماً أما بعد فإن استغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahü Teala fi kitabih, arzubillahimden Şaitan Rajiim, ve iminon ve iminatıbādhum evliyā u bād, yemurun bil-ma'roof, yenhoun an ilmenkar, ve yüqimun salat ve ẗun-zaka, ve Bugün Allah'ın izniyle sizlere. Müslümanların cemaat olarak, Müslümanların devlet olarak, Müslümanların bir topluluk olarak başarılarının en büyük sebeplerinden bir tanesini anlatacağım. Başarının elbette birçok sebebi vardır. Galibiyetin elbette esbabı çoktur. Ama bugün anlatacağım sebep belki de başarının, Müslümanlar topluluğunun, Müslümanlar cemaatinin, Müslümanlar birliğinin, düşmanlarına karşı, kafirlere karşı, kendilerini yok etmeye çalışan medeniyetlere karşı zafer kazanmalarının en önemli sebeplerinin bir tanesidir. Ya da şöyle de diyebiliriz, bu sebep olmadığı sürece Müslümanlar her zaman kafir medeniyetler karşısında yenik düşecektir. Müslümanlar bu sebebe sımsıkı sarılmadıkları sürece düşmanları tarafından hakir ve zelil görüleceklerdir. Bu anlatacağım sebep başarının en büyük sebebi olduğu gibi başarısızlığın, mağlubiyetin hakir ve zelil duruma düşmenin de en büyük sebebidir. Bu sebep aynı zamanda Müslümanlar için Allah Subhan ve Teala'nın kurduğu bir sebeptir. Bu müminlerin müminleri veli edilmez sebebidir. Başarının ve galibiyetinin en büyük sebebi müminler topluluğunun, müminler topluluğunu veli edinmesidir. Allah subhanevetel ayette, وَالْمُؤْمِنُونَ müminat Mümin erkekler ve mümin kadınlar, fertten bahsetmiyor, bir toplumdan bahsediyor. Ayet, müfret gelmemiş, cemi gelmiş. Mümin erkekler, müminler topluluğu, Hepsi birbiriyle ve müminler, mümin mümine kadınlar, hepsi birbiriyle nedir? Onlar birbirlerini veli edinmiştir, dost edinmiştir, sırdan iş şey edinmiştir. Velayet birbirini desteklemektir. Velayet birbirine arka çıkmaktır. Velayet birbirinin işini gözetlemektir. Velayet kardeşin düştüğünde onun elinden tutmaktır. Velayet, kardeşin bir şeye ihtiyaç hissediyorsa onun ihtiyacını gidermektir. Velayet, kardeşinin inen, kardeşinin yüzüne inen tokadı kendi yüzünde hissetmektir. Ve Allah subhanehu ve teala'nın müminler arasında kurduğu en önemli bağ, velayet bağıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Allah subhanehu ve teala, sen dünyaları feda etseydin de, ...onları kardeş kılamazdım diyor. Allah subhanahu ve teala velayet bağını tarif ederken... ...sizin kalplerinizi birbirine veli kılan, kardeş kılan, dost kılan Allah subhanahu ve teala'dır diyor. Allah subhanahu ve teala her bir mümini diğer bir mümin için... ...mümin, müminin ancak kardeşidir. Mümin mümine ancak kardeşlik yapar. Mümin mümine ancak velayet bağıyla bağlanır. Bunun dışında müminin müminle bir ilişkisi düşünemez. Müminlerin birbirine düşmanlık ettikleri, müminlerin birbirinin huysunu kazdıkları, müminlerin birbirleriyle savaştıkları bir bağ asla düşünemez. Mümin, mümin için sadece kardeştir. Onun için sadece kardeşlik düşünür. Onu aklına getirdiği zaman kardeşlik bağından başka bir şey düşünmez buyurur Allah subhanehu ve teala kardeşler. <Gülüyor> kardeşler okuduğum ayetin en sonunda Allah subhanehu ve teala <Sessizlik> Allah onlara rahmet edecektir buyuruyor. Allah'ın rahmeti müminlerin müminleri veli edilmesine bağlıymış. Değerli kardeşlerim işte başarının sırrı da budur. İlim talebesi, ilim yolunda başarı sağlayacaksa Allah ona merhamet etmelidir. Evli bir Müslüman evliliğinde başarı istiyorsa Allah'ın rahmeti olmaksızın bu başarı mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyuruyor. Hiçbiriniz amellerinizle cennete giremeyecek. Ya Resulallah sende mi? Evet bende. Ancak Allah'ın rahmeti. Müstesna. Bakın arkadaşlar cenneti kazanmamız dahi Allah'ın bize rahmet etmesine bağlı. Cennet gibi büyük bir nimet bizim amellerimize bağlı değilse bir İslam cemaatinin ne kadar çok ilimle uğraşırsa uğraşsın başarısı buna bağlı değildir. <gülüyor> Müslümanlar topluluğu ne kadar Allah yolunda cihad ederse etsin başarı onların cihadına bağlı değildir. Bir İslam cemaati ne kadar çok Allah'ın dinine davet ederse etsin, başarı onların davet çalışmasına bağlı değildir. Başarı sadece ama sadece Allah'ın onlara rahmet etmesine bağlıdır. Ben namaz kıldığımla namazımla cennete giremeyeceğim. Ben sabahtan akşama kadar oruç tutarak orucumla cennete giremeyeceğim. Ben gece gündüz Allah'ı zikrederek zikrimle cennete giremeyeceğim. Ta ki Allah'ın bana rahmet etmesi müstesna ise dünyevi başarı burada daha çok Allah'ın rahmetine ihtiyaç hissetmektedir kardeşler. Bundan dolayı müminlerin genelde tüm dünyada özelde ise davet fıkhıyla, davet cihadıyla mükellef olduğumuz şu Türkiye topraklarında çok daha özelde yaşadığımız Konya'da ve yaşadığımız illerde İslam cemaatinin zaferi, İslam cemaatinin galibiyeti ve İslam cemaatinin başarı başarısı en büyük bir sebebe bağlıdır. O da müminleri veli edilmesidir. Müminlere dost edinmesidir. Müminlere arka çıkması, müminlere <gülüyor> dostluk sergilemesine bağlıdır. Değerli kardeşlerim, dikkat edin. Vel müminin vel müminuna ve Müminatı, bağdohum, evliya Müminler birbirinin nesidir, dostlarıdır. Onlar birbirin dostlardır. Bu ay ayetin bu ifadesinin arkasından hemen ne geliyor biliyor musunuz? Emrûne bilmeğruf. Onlar iyiliği emrederler. İyili emretmek, emir güç gerektir. İnsanlara bir şeyler emredebilmek için güçlü olman lazım. Onlar kötülüğü nehederler. İnsanlardan bir şeyi edebilmen için güç lazım. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette arkadaşlar işte bu gücün müminlerin müminleri veli edinmesine bağlı olduğunu sarahaten ifade ediyor. Dikkat edin mümin müminin velisidir, iyiliği emridir, kötülükte nehyeder. Ne, ne ne gibi bir ilişki var bu arada? Bu ikisinin arasındaki bağlantı ne? Yani şunu diyor Allah subhanahu wa ta'ala siz... İyiliklerin en büyüğü olan... ...tevhidi emredecekseniz... ...siz bir... İslam cihan cemaati olarak... ...kötülüklerin en büyüğü olan... ...şirkten sakındıracaksanız... ...eğer böyle bir iddianız varsa... ...böyle bir davanız varsa... ...bu amaçla bir yola... ...çıktıysanız... ...ilk yapmanız gereken şey... ...ilk atmanız gereken adım... ...müminleri veli edinmenizdir... ...müminleri veli edinmeden... ...bunun neticesinde güç ve kuvvet elde etmeden sizin bu velayet bağını bağlamaksızın yapacağınız dava davet, yapacağınız çalışma, yapacağınız emri bil maruf nehyelil münker epter olmaktan hali olmayacaktır. Değerli kardeşlerim, yeryüzünün doğusunda ve batısında üzerinde yaşadığımız coğrafyanın dört bir yanında bu ameliyeyi yani davet ameliyesini yerine getirmekle mükellef bütün Müslümanların üzerine durması gereken en önemli hukuk işte... ...velayet bağı müminlerin müminleri veli edilmesidir. <gülüyor> Allah subhanehu teala buyuruyor... ''Ve lâ tekûnû kellezîne teferrakû ve ahtelefû ve ahtelefû min ba'di ''Ey müminler siz şu kimseler gibi olmayın.'' Onlara açık beyineler geldi. Kur'an apaçık olarak önlerinde duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri önlerinde duruyor. Selefi salihinin ve diğer İslam alimlerinin kavilleri apaçık bir şekilde hidayet, onlara apaçık bir şekilde ulaştıktan sonra وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ beyinat" Onlar ihtilaf ettiler. Onlar tefrikaya düştüler. Onlar birbirlerini veli edinmediler. Onlar birbirlerine kardeşlik hukukıyla bağlanmadılar. Onların aralarındaki hukuk... E ...ilkesine aykırıydı. İşte siz bunlar gibi olmayın. Biraz önceki ayette... ...ayetin sonu nasıl bitti? Müminler müminleri veli edinir. Allah onlara rahmet edecektir. Bu ayetin sonu nasıl bitiyor biliyor musunuz? Lehum azabun azim. Onlara büyük bir az azap vardır. Allah onlara... Büyük bir azap bile azap edecektir. Çünkü müminler ile iyi dinleyin burayı. Bu cümleyi iyi dinleyin. Müminlerin müminlerle velayet bağına zarar vermeleri yeryüzünde tevhidi güçsüz kılarken şirki güçlü kılmaktadır. Bir mümin başka bir müminle arasındaki velayet bağına zarar veriyorsa bilsin ki yeryüzünde fitnenin hakim olmasına sebep oluyordur. Eğer bugün yeryüzünde fitne hakimse, eğer bugün yeryüzünde beşerin hukuku hakimse, eğer bugün yeryüzünde faizle iştigal ediliyorsa, eğer bugün yeryüzünde zina ile iştigal ediliyorsa, bunda velayet bağına aykırı hareket eden her bir müminin payı vardır. Allah subhane ve teala buyuruyor, Arkadaşlar وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ Kafirler de birbirlerinin dostudur. Aklın yolu birdir. Güç olmazsan kuvvet olmazsan yeryüzünde hakim olamazsın. Güç olmazsan kuvvetli olmazsan yeryüzünde düşünce sistemini, itikadını ve dinini hakim kılamazsın. Kafirler Aklın yolu birdir. Bu akla tabi oldukları için yeryüzünde dinlerini hakim kılmak adına yeryüzünde medeniyetlerini sağlamlaştırmak adına yeryüzünde kendi dinlerini, kendi örflerini, kendi adetlerini, kendi hukuk sistemlerini, kendi anayasalarını yeryüzünde ikame edebilmek adına birbirlerini dost edinmişler. Bu ayet arkadaşlar, bu ayet Müminlerin velayet bağına zarar veren, müminleri veli edilmeyen, velayet hukukuna aykırı hareket eden her bir Müslümanın okuduğunda utanması gereken bir ayet. Kafirler bile kendi dinlerini hakim kılmak adına birbirlerini dost edinirken, kafirler bile kendi hukuk sistemlerini hakim kılmak adına birbirlerini dost edinirken, öyle olmadı mı? Bir demokrasi adına yola çıktılar. Bir darbeden sonra, darbe dedikleri bir şeyden sonra demokrasi adına yola çıktılar. Hepsi beraber oldu. Birbirine düşman olan bütün kafirler hep birlikte hareket etti. Mümin bunu gördüğü zaman şundan dolayı utanmalıdır arkadaşlar. Ben hak din uğruna müminler veli edinmiyorum. Ben Allah'ın kelimeleri uğruna müminlere dost edinmiyor. Ben Allah'ın dini yücelmesi adına müminlerle vela bağını kurmuyorum ama kâfirler bunu yapıyor. Zalimler bunu yapıyor. Beşeri hukuk sisteminin sahipleri bunu yapıyor. Bakın arkadaşlar Allah subhanehu ve teala ayetin devamında buyuruyor. İlla tef'aluhu. Siz böyle yapmazsanız, siz birbirinizi veli edinmezseniz, siz velayet bağına uygun hareket etmezseniz, Tekun fitnetun fil art ve fesadun kebir yeryüzünde fitne çıkar ve büyük bir fesat meydana gelir büyük bir fesat meydana gelir yeryüzünde bir fitne varsa yeryüzünde büyük bir fesat varsa bu fesadın oluşmasında velayet bağını aykırı hareket eden müminlerin de mutlaka mutlaka nesi vardır bir payı vardır eğer bir mümin velayet bağına, dostluk bağına, kardeşlik bağına, arkadaşlık bağına zarar veriyorsa... ...bilsin ki yeryüzünde zinanın çoğalmasına destek oluyordur. Bir mümin dostluk bağına zarar veriyorsa bilsin ki Allah'ın dininin değil demokrasi dininin kökleşmesine yardımcı oluyordur. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ard. Siz bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir ne çıkar... Kargaşa çıkar diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el cemaatü rahmetün diyor. Cemaat rahmettir. Birlik olmak rahmettir. Beraberlik rahmettir. Müminin mümin dost edilmesi rahmettir. Vel fırkatu azabun. Fırkacılık ise tefrika ise ayrılmak senedir. Azaptır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve sellem buyuruyor. Ve men ve rasulehu vellezine amenu ki Allah'ı, Resul'ünü ve bir de müminleri veli edinirse فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ Muhakkak ki Allah'ın taraftarları galip gelecektir. Galibiyet neye bağlıymış arkadaşlar? Galibiyet müminlerin müminleri veli edinmesine bağlıymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor arkadaşlar. Ben size beş şey emrediyorum. Ben size beş şey emrediyorum. Bir cemaat. İki dinlemek, üç itaat etmek, dört hicret, beş cihad. Birincisi cemaat olmak, sonuncusu cihad etmek. Müminler birbirleriyle velayet bağını kurmadıkları sürece Allah ve Teala onlara cihadın kapısını açmayacaktır. Müslümanlar gerek davet cihadında, gerek kılıç cihadında, bizzat kıtal cihadında başarılı olmak istiyorlarsa bu başarı için Galip gelebilmeler için önce cemaat bağını, önce velayet bağını, önce kardeşlik bağını sımsıkı bağlamalıdırlar. Arkasından Allah yolunda cihad etmelidirler. Arkasından Allah subhanehu ve teala onlara rahmet edecek, onları azaptan koruyacak ve onlara başarı ve galibiyeti mutlaka ama mutlaka verecektir arkadaşlar. <gülüyor> Bu konuda söylenecek söz çok. Bu konuda yaramız büyük. Bu konuda acımız büyük. Bu konuda hatamız büyük. Söylenmesi gereken söz çok. Bu konuda en büyük acımız ise bu konuda en büyük yaramız ise velayet bağına uygun hareket edilmesi gerektiğini söyleyen herkesin buna muhalif davranması. Bir meseleyi bilmemek bir sıkıntıdır. Bir meseleden cahil kalmak bir sıkıntıdır. Ama onu öğrendiğin zaman sıkıntı biraz hafifler. Öğrendiğin halde onunla amel etmemek daha büyük bir sıkıntıdır. Öğrendiğin halde, onu ilan ettiğin halde, onu ilan ettiğin halde buna muhalefet etmek ise, sıkıntıların en büyüğüdür. Bugün Türkiye'de Müslümanların tamamı şu benim söylediklerimi daha önce defalarca söylemiştir. Tevhid ehli hocaların tamamı Müslümanların velayet bağına aykırı hareket etmesi gerektiğini aykırı hareket etmemesi gerektiğini defalarca söylemişlerdir. Cemaatler defalarca kardeşlik hukukundan bahsetmişlerdir. Ama ortada görünen tablo işte bu elim durumun tablosu her konuşan bu konuda hepimiz dahil söylediklerimize apaçık bir şekilde mukalefet etmekteyiz. Ve ben önce kendi nefsimi sonra da burada bütün Müslüman hocaları ve Müslüman cemaatleri büyük bir azapla uyarmak istiyorum. Bizzat bildiğimiz, bizzat ikrar ettiğimiz, bizzat ortaya koyduğumuz bir gerçeğe bile bile isteye isteye bile bile iste iste muhalefet etmek ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'de gazaba uğramış, dalalete sapmış fırkaların vasfıdır. Bunlar Yahudilerin vasfıdır. İyiliği emrettikleri halde, güzel emrettikleri halde, hakkı haykırdıkları halde kendi nefislerini unutanlar Yahudilerin ve Hristiyanların yolundan gidenlerdir. Ve bu bahsettiğim konuda müminler Hepsi, bütün Müslümanlar şunu biliyor. Velayet bağı önemlidir. Bütün Müslümanlar şunu biliyor. Velayet bağına muhalefet edersek Allah bize azap eder. Bütün cemaatler şu gerçeği çok iyi biliyor. Velayet bağıyla birbirimize bağlanmadığımız sürece Allah subhane ve teala bize başarı vermeyecek. Herkes bunu biliyor. Herkes bunu dile getiriyor. Ama herkes buna Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, sapmış ve dalalete uğramış fırkalar gibi... Herkes buna muhalefet ediyor. Değerli kardeşlerim, oldukça önemli bir gün Cuma günü, oldukça önemli saat, Cuma saati, oldukça önemli bir mekan Allah'ın mescidlerinden birindeyiz. Allah için önce kendi nefsimiz adına, sonra da bütün Müslümanların adına Rabbimizin bize hidayet etmesini, Rabbimizin Müminlerle, müminlerin birbirleriyle velayet hukukunu kurması için bize rahmet etmesini dileyelim. Bunun için ellerimizi açalım. Bunun için arkadaşlar Rabbimize gece gündüz dua edelim diyoruz. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın arzında en değerli mekanlar mescidlerdir. Allah'ın arzında en kutsal mekanlar mescitlerdir. Allah subhanehu ve teala وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ عَمَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَا اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪يهَ رَابِهَا Mescitlere o kadar büyük değer atfetmiştir ki Mescitleri yıkanlar, mescitleri onarmayanlar, Mescitlerde Allah'ın zikrinin anılmasına engel olanları ...en zalim kişi olarak Allah subhanehu ve teala tavsif etmiştir. En zalim olan mescitlere düşman olandır. En zalim olan mescitleri onarmayandır. En zalim olan mescitlerin yok olması için uğraşanlardır. Ben size birçok kitapta, birçok kitapta geçen bir kavli okuyacağım şimdi. Bakalım velayet bağı ne kadar önemlmiş. Var olan mescidin yanında veya çok yakınında... Başka bir mescit kurarak ilk mescit cemaatini bölmek, ilk mescit cemaatini dağıtmak ve ihtilaf çıkarmak niyetiyle yeni bir mescit açmak caiz değildir. Arkadaşlar anlatmaya çalıştığım husus mescit açma değil. Buraya takılmayın. Anlatmaya çalıştığım husus şu mahallede bir mescit varsa şu mahalleye mescit açabilir miyiz? Bunun fıkıh değil. Velayet hukukunu açıkla anlatıyorum. Velayet hukukuna muhalif davranılırsa böyle bir durumda ikinci mescidin yapılması önlenir. Mescidin kurulması önleniyor. Yapıldıysa yıkılıyor. Subhanallah. Böyle bir mescit yapıldıysa yıkılıyor. Yani Müslümanların velayet bağını aykırı hareket etmenin neticesinde ortaya bir mescit bile çıksa o yıkılır. O yok edilir. Bakın ne kadar önemli biliyor musunuz? Bir mescidi yıkmak, bir mescidi tamir etmemek, mescitlerde Allah'ın zikrin önüne geçmek ayette en büyük zulümdür, zalimliktir diye vurgulanırken bu zalimlik, bu en büyük günah bir yerde istina ediliyor. Nedir? Bir mescit sebebiyle Müslümanların birlik deliği bozuluyorsa bir mescit sebebiyle Müslümanların velayet bağına aykırı hareket ediliyorsa, cemaat bölünüyorsa, ihtilaf çıkarılıyorsa önceden en büyük günah, en büyük suç, en büyük zulüm olan amel işte burada işlenebiliyor arkadaşlar. Velayet bağı ne kadar önemlimiş görüyor musunuz? Velayet bağı bozulmasın diye ikinci çıkan halife veya halife iddiasında olan kişi, lider iddiasında olan kişiyi öldürün diyor. Müslümanın kanı her şeyden değerli olmasına rağmen eğer bir kimse ihtilafa sebep oluyorsa, eğer bir kimse müminlerin bağının yok olmasına sebep oluyorsa onu öldürün diyor. Ona karşı savaşın diyor. Onu vazgeçirin, vazgeçmese ona karşı savaşın diyor. Her şey müminlerin velayet bağı için. Peki yaşadığımız coğrafyada diyebiliriz ki hocam bir vakıa ortaya koydunuz. Velayet bağı, velayet hukuku çok önemli olmasına rağmen ve bunu Müslümanlar bilmesine rağmen sadece bilmekle kalmayıp derslerde, hutbelerde, her oturumda Müslümanlar bunu dile getirmesine rağmen acı bir tablo var. Müslümanlar Müslümanları veli edinmiyor. Bir mescitte ders vermeye gidiyoruz. Türkiye'nin herhangi bir iline arkadaşlar var ders veriyoruz. Oradan tanıdığım birileri var, onları arıyorum. Siz gelmediniz, niye gelmediniz, bir sıkıntınız mı var? Hocam şunlar var ya, onlardan dolayı biz gelmedik. Bununla, böyle bir durumla on kere karşılaşıyor. Her hafta mutlaka bir ilde karşılaşıyor. Bir mescide, bir çalışmaya, bir cemaatsel çalışmaya ziyarete gittiğim zaman o ilde tanıdığım başkalarını göremiyorum. Sizi niye göremedim dediğim zaman diyorlar ki onlarla biz konuşmuyoruz. Aradaki mesele de incirin çekirdeğinin içine koysanız yine çekirdek boş kalır. Böyle meselelerdir. Böyle meselelerdir. Peki vaka buysa biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman fitnelerinden bizi uyarmıştır kardeşler. Ahir zamanda evine girerlerse diyor ey Abu Zer senin evine girerlerse evinin en köşesine kaç, en uzak bölgesine kaç. Oraya da girerlerse, elinde kılıçlarla oraya girerlerse elbiseni kafanın üzerine çek. Belki onlardan korktuğundan dolayı kalkarsın, bir şey yaparsın, kardeşini öldürmek zorunda kalırsın. Sen ölen olmayı tercih et. Bakın arkadaşlar öyle ince bir nokta ki, kardeşimiz bizi öldüreceği zaman, kılıcını kaldırdığı zaman... Belki elimizden yanlış bir şey gelir. Belki o an heyecanla bir şey yaparız da ona zarar veririz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbiseni kafanın üzerine geçirmeyi söylüyor. Arkadaşlar şu an Müslümanların dilleri birer kılıç olmuş. Müslümanlar dilleriyle Müslümanlara kesiyorlar. Peki biz ne yapacağız? Kulaklarımızı o örtüyle kapatacağız arkadaşlar. Duymayacaksınız. Görmeyeceksiniz, bilmeyeceksiniz, işitmeyeceksiniz. Birisi size Müslümanlar hakkında konuşacağı zaman ya orayı terk edeceksiniz... ...ya orayı bırakacaksınız, kulaklarınızı kesinlikle kapatacaksınız. Sizin hakkınızda velayet hukukuna aykırı bir şey yapıldıysa olmamış kabul edeceksiniz. Birileri sizinle olan velayet hukukunu zedeleyici bir amelde bulunuyorsa... Ona dua edeceksiniz. Allah onu günahlarını affetsin. Onu ıslah etsin diye. Birileri velayet hukukuna aykırı sözde ve davranışta bulunmuşlarsa... ...onun ıslah olması için, günahlarından arınması için Allah'a dua edeceksiniz. Bugün Müslümanlar olarak yapabileceğiniz en güzel davranış budur. Allah subhane ve teala bunu bana nasip etsin. Allah subhane ve teala bunu sizlere nasip etsin. Allah subhane ve teala... Bunu bütün ümmete nasip etsin. Tekrar ediyorum, biz Müslümanlarla velayet bağına gireceğiz, bu bağı koruyacağız diye dersler yapmanın hiçbir anlamı yok. Yapılıyor. Açın internete, her cemaatin, her hocanın, her grubun, her fırkanın bu konuyla ilgili dersleri vardır. İslam kardeşlik hukuku, kardeşlikle ilgili hadisler, hutbeler vardır, dersler vardır. Bu anlattıklarımı bilmeyen hiç kimse yok. Hocam bunu nasıl uygulayabiliriz? Kulağınızı kapatarak, kılıçlara, dilden oluşan kılıçlara karşı kulaklarınızı kapatarak ve dilinizi, kılıcınızı kınına sokarak bu konuda belki bir adım başlatabiliriz. Rabbimden şu mübarek günde, şu mübarek zamanda ve şu mübarek mekanda bu konuda önce kendi nefsimin hataları varsa, önce kendi nefsimin açmazları varsa, önce kendi nefsimin şerri varsa... Rabbimin önce beni ıslah etmesini, sonra sorumlu, sorumlu olduğu Müslümanları ıslah etmesini, sonra da bütün ümmeti ıslah etmesini Allah Subhanahu ve Teala'dan niyaz ediyorum. Rabbim bize hayır versin. Rabbim bütün hayırlar bize acil kılsın. Rabbim şerrin tamamından bizi muhafaza muhafaza buyursun. Ve ahiru du'vana rabbil Namaz için